الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وما توفيقي ولا اعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه نيب اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نغير له ولا نفار له الذي لا أحسس ناعا عليه فما أثنى على نفسه عز جاره وجلث ناره ولا يهزم جنده ولا يخلف وحده ولا يده غيره ويشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره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 وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَنًا كَثِيرًا وَسَعَهُ وَمَنْ يَخْرُج مِن بَيْتِهِمْ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَاقَعَ أَجْرُهُ أَلَى اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ وَبَلَغَنَا رَسُولُهُ النبي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 Ben şu hayrı yaptım, şunu yaptım, ötesinde daha başka bir hayır var mı?" diyorlardı. Resul-ü Ekrem'e hayır yollarının çoğaltılması istikametinde müracaat ediyorlardı. Namazı kılıyoruz, orucu tutuyoruz, zekatı veriyoruz. Cennete gidebilmemiz için başka ne hayır tavsiye edersin ya Resulallah diyorlardı. Mevcuttan kaçmak onu terk etmek değil, mevcudun ötesinde Bu ebediyet yolunda yolculuğumuzu kolaylaştırmak,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 Artık erkeklerle beraber cihada çıkamayacağını kendisine duyurunca, kadın şimşekle vurulmuş gibi oldu sarsıldım. Kendi kendine mırıldanıyordum. Sen Allah yolunda cihada çıkarsın ben burada nasıl dururum ya Resulallah diyordum. Zira bir hayır yolundan alıkonduğu kanaatına varmıştım. Kadını böyleydim. i̇bn Ömer diyor ki Bedir'e çıkıldığı zaman ben boyumu yüksek tutamamıştım. 11-12 yaşında veya 13 yaşındaydım. Parmağıyla işaret etti bana sen geriye git dedin. O gece geldim evde yatağa girdim. Allah'a yemin ederim ki hayatımda ondan daha ısraflı bir gece geçirmedim. Zira Bedir'e gidenler arasına karışı karışamadım. O ibn Ebi ve Kass, Said Ebi küçük kardeşiyim. Saat küçük kardeşini anlatırken o benden talihliydi der. Zira benimle beraber Müslüman oldu bir parmak çocuk. Zira Bedir'de 12-13 yaşında iken bulundu ve Bedir'in sinesinde Bedir şehadasına Fatih okuyanların fatihasına göğsünü geri burada çocuk haliyle bugün yatmaktadır. O gün eve girdi beline kılıcını kuşandırdım. Parmaklarının ucuna dikildi büyük göründüm. Resul Ekrem ona sen katılabilirsin deyince dünyalar kendisine bağışlanmış gibi seviniyordu. Zira Ziraca'da iştirak imkanı doğuruyordum. Zira bir hayır kapısı kendisi için açılıyordu, şehit olma imkanı doğuyordu kendisi için. Ebu Süfyan, Resul Aklam sallallahu aleyhi ve sallam'a Mekke fetine kadar düşmanlık yapmıştı. Sehl İbn Amirle beraber, Saffanla beraber her menzilde, her köşe başında, her zikzakta Müslümanlığın da Müslümanlığın mübelliği Resulullah'ın karşısına çıkmıştı sallallahu aleyhi ve sallam. Devri Nisalet Benaydem bir müddet yaşadıktan sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince raşid halifeler devrini idrak ettiler. Hazreti Ebubekir devrinde sağda solda vazife yaptılar ve bir gün Hazreti Ömer'in kapısının önünde bulunuyorlardı. Hazreti Ömer bu eşraf ve senadit kapının önünde beklemesine rağmen Bilal'ı çağırıyor, içeriye Habbab'ı çağırıyor, Selmanu Farisi'yi çağırıyor. Aralarında güftügü başladı. İşlerinde İbn Hişam da vardın. O yer mükün kahraman İbn İsham da vardı. Aralarında konuşuyorlardı. Biz burada kapının önünde duruyoruz. O ise dün kapılarımızda çalıştırdığımız hizmetçilerimizi ve kölelerimizi çağırıyoruz. Seyil çok akıllı bir insandı. Onlara dedi ki: Siz Resulullahı terk ettiğiniz zaman onlar etrafını aldılar. Siz mal yığma çalıştığınız zaman onlar servetlerini sarf ettiler.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 Yermuk'ta onu sancağın dibinde görüyoruz. Kıyasiya İslam ordusu küffarla 5-6 bin kişilik veya 10 bin kişilik bir ordu, 101'in üstündeki bir orduyla savaşırken Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrağın dibinde görüyoruz. İkrime ile beraber, bu Cehil'in oğluyla beraber sancağı sıkı tutmuşlar. Gelip gelip çığlar gibi dalgalanıp onlara çarpan Bizans ordusu karşısında İbn-i Hişam şöyle sesleniyor. Ey Bedir'de Resul Ekrem'in önünde savaşanlar, Uhud'da kıyasiye mücadele edenler, Hudeybiye'de elini sıkanlar, kendisi yoktu bunların içinde. Gelin bugün el ele tutalım ve söz verelim. Şu yüce bayrağı düşürmeyelim yere. O bayrak düşmedim. El değiştirdi düşmedim. Eller kesilince bacaklara kaldı yine düşmedim. Bacaklarda kopulunca üzerine banıldı onu yine düşürmediler yere. Bir gün düşman bir adım ileri atabildiyse, kütükte doğranmış, et haline gelmiş, İbn-i Hişam'ın cesedine basarak ancak geçebilmiştim Cihat bu derece kendileri için dert olmuştu. Mücadelenin yolu ve aşkı onların içinden en büyük büyük ideal idi. Allah yolunda mücadele ve mücadele etme aşkı uyarılmıştı işlerinden. Seyyidine Hz. Ebu Bekir hutbe irade ediyorum adam. Daha evvel kendisine müracaat etmiş. Ya Eba Bekir, beni zorlama Medine'de durmaya, bana giren geliyor. Resul-ü Ekrem'den sonra kimseye ezan okumak istemem ben. Ben de sensiz duramam, bir miktar benim zamanımda dur da ömrümün fazla olacağını tahmin etmiyorum. Sonra nereye gidersen git. Fakat bilalin içi yanıyor. Resul-ü Ekrem hayattayken hep cihada gidiyordum. Kılıç kullanıyordu, savaş yapıyordum. Hakkı anlatıyordu afaq kalemde bayrak taşıyordum. O gün ise Medine'ye kapanmış çocuklar gibi bir yapma mahkum edilmek isteniyordum. Camide Hal Kazıte Abu Bekir dinlediği zaman orada bir kere daha hatırlatacaktı. Ya Ebubekir, Bekir, Ataktenili nefsi kem, beni nefsin için mi hürriyete kavuşturdun. emlillah yoksa Allah için mi? Vallahi ma ataktu Ben seni Allah için hürriyete kavuşturdum.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 Ebu Hayse meselesi evinde, bahçende, bağından, yemeğin başında ve ailen yanında, yaraşır mı bu sana? Aileleri yalvarırlar içeriye gel, hayır. Resul Ekrem orada, ben burada olmaz bu iş. Ve semerini sırtına alır. Atıyla koşturur, at yorulunca semerini sırtına alır. Yükünü sırtına alır. Ta ötelerde, on gün ötede tebuk suyunun başında. Resul Ekrem otururken, aynı zamanda kendisiyle beraber Rüheyb i̇bn Amir de vardır. Sen geride kal ben günah işledim. Resul Ekrem'den geriye kaldım benimle gelme. Bir bakayım bana ne diyecek. <gülüyor> Efendimizin etrafındaki halk Medine'den kopan bir tozun meydana geldiğini görürler. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kun Abu Haysam. İnşallah bu Haysam olursun." sendir. Sira cihattan geriye kalma çok fena bir şeydir. Ciddi bir günahtır. Ciddi bir cürümdür. Abu Haysemen'in günah işlemesini istememektedir. Sen Eba der ki kendisi resul Ekrem'in yanına gittim, beni tebrik ettiler, tebcil ettiler. Laka kittu kittu ehlik ya Resulallah, neredeyse helak olacaktım ya Resulallah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua buyurdular, teselli ettiler, de bulundular. Aziz Müslüman, kadınından erkeğine kadar, gencinden çocuğundan yaşlısına kadar,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 bu memleketin çocuğunun ruhuna işlemeye çalışacak. Maziliyle münasebetini temine çalışacak. Köksüzlüğe saplanmasının önüne geçecek. O mektep benimdir diye sahip çıkacak. Sahip çıkmadığı mektebin hesabının altından kalkamayacaktır. Bir başkası başka yerde, başkalarına bir şey anlatma imkanına sahibi şayet. Dini iman uğruna ve milleti milletin ruhu uğruna bir şey yapma imkanına sahipse şayet bu imkanı değerlendirmediği takdirde hemi Vallahi hem, hem Billah Allah huzurunda kurtulamayacaktır. İmamdır vaizdir, Müftidir, diyanet işleri reisidir. Ellerinde Allah'ın bahsettiği geniş imkanlar vardır ve bu imkanlar, gönülleri mürted bir milletin dini hayatının ve İslamî hayatının ihyası uğrunda sarfedilmiyorsa.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 vazifeli bulunuyorsunuz şu andan. Bu vazifeye aday ettiğiniz zaman kulluğun hakkını vereceksiniz. Allah'ın size olan ihsanının, ikramının şükrünü adetmiş olacaksınız. Ela inna hasenal kelam ve abl an nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kima Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza qira'l Kur'an festemi'u lehu ve ausitu leallekum turhamun. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المعتبر تعظما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبر وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي ya eyüha ladin âman u sallu ve sallim u teslim alabiik Allahumü sallâla siedina Muhammedin wa ala al siedina Muhammed kama sallit ala siedina İbrahim wa ala al siedina İbrahim fil alemin rabbina inna kamilu majid. Vabarik ala siedina Muhammedin wa ala al Muhammed kama barik ala siedina İbrahim wa ala al İbrahim fil alemin rabbina inna kamilu majid. Warzallah man siddik abi Bekir Faruk radıyallahu وأن ستة بطاقات العشرة المبشرة وأن السحابة والتابعين الأخير منهم الأبرار وسلمت سيما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وأحشرنا معهم بركتنا من الله محمد الله الله karşı çok saygılı olun lütufları kadar saygılı olun merhameti kadar saygılı olun Gönlünüz O'na karşı saygıyla dolup taşsın. Yozlaşmadan tevakkı edin, bodurlaşmadan tevakkı edin, ince, hassas, kalpli insanlar gibi yaşayın. Allah'ın emrine itaat edin, Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaattan bir andur olmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَمْرُ بِالْعَدْلِ ve وَاِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَ Muhakkak Allah, adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, Resul Acremalı İslamın şerh ettiği şehra sıratı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya. Bin hadise ile mevcudiyetini size hissettiriyor ya. Kalbinizin atışı ve çarpışıyla mevcudiyetini size duyuruyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda, servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakilerin, asırların anlayışının değil, Allah'ın ve Rasûlullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ha düşünesiniz, bir sürü ayrı büyülü yol içinde tek doğru yol olan sıratı müstakimi bulasınız, Kur'an'ı yaşayasınız, emre eman içinde cennete dahil olasınız. Akim salat, illa salateten hanil fâşşay wal munkar, <gülüyor> vela dikrullahi akbar, vallahu yalemu ma tesnâun, sadaatullahu ala.